Sevgili Kardeşlerim, Güneş tutulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıldığı ve kıldırdığı namaza kusuf namazı, ay tutulduğu zaman kıldığı ve kıldırdığı namaza da husuf namazı denilir. Husuf namazı, yani ay tutulduğu zaman kılınan namaz, sabah namazının sünneti gibi kılınır, iki rekat kılınacak ise. Eğer dört rekat kılmaya arzuya denilmesi olursa, o da ikindi namazının iki dört rekatlik sünneti gibi kılar. Aynı şey Kusuf namazı için, güneş tutulması namazı için de geçerlidir. Rivayetlerde farklılıklar olsa da genel kabul gören uygulama bu yöndedir. Bugün 27 Temmuz 2018 Cuma günü ve bugün 21. yüzyılın en uzun süreli ay tutulması olacak. Yani husuf namazını eda etmek isteyenler için iyi bir fırsat olacak. Ayın kırmızımsı bir renge dönüşeceği tam tutulma anı yaklaşık 1 saat 43 dakika kadar sürecek ve tam tutulmanın öncesi ve sonrasında 1 saat 6 dakikaya süreyle parçalı tutulmada görülecek. Toplam tutulma süresi böylece 3 saat 55 dakikayı bulacak. Dolunay evresinde olacak ay. Güneşin batımı ile birlikte doğu ufkundan yükselmeye başlayacak. Yerel koşullara göre eğer doğu yönü üfkunuz açıksa ayın doğuşunu da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ay doğarken de kırmızımsı bir renk alır bunu ay tutulması ile karıştırmayın. Çünkü bu renk değişimi yer atmosferinden geçen ay ışığının soğurulması ve saçılması ile ilişkili. Aynı güneşin doğarken ve batarken kırmızımsı görünmesi ile aynı. Ay yükseldikçe gerçek rengini almaya başlar ama hemen peşi sıra önce parçalı tutulma ardından saat 22.30'da yani akşam 10.30'da ayın bir kenarından tam tutulmadan dolayı renginde kızarma başlayacaktır. Resulullah Aleyhisselam'ın güneş ve ay tutulduğu dönemlerde namaz kılması, kıldırması ve bazı tavsiyeleriyle alakalı hadislerin detayı Buharî ve Müslim'in kusuf bahislerinde detaylıca verilmiş. Allah Azze ve Celle suresinin 37. ayetinde ista'ze işte, bilâ wa min ayyatihî al-lail wa anhar <gülüyor> wa al la tajjudul shamsi wa la al-qamar <gülüyor> wa tajjudulillâhi lâzîi khalqahun in Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın işaretlerinden, ayetlerinden, delillerindendir. Eğer gerçekten Allah'a iman ediyor, tapıyor, kulluk ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin buyuruyor. Burada ayetten anlıyoruz ki Araplardaki putperestlik inancının gök cisimlerine kutsallık yükleyen telakkilerle yakın ilgisi vardı. Şöyle ki arkeolojik kaynaklar İslam'dan önce Güney Arabistan'da ay, güneş ve zühre. Aster ya da işler, yıldızlarından oluşan üçlü bir tanrı sistemine inanıldığını göstermekte. Çevre kültürlerde yaygın olan bu tür inanışların zamanla İslam'ın zuhur ettiği Hicaz coğrafyasına da yayıldığı anlaşılıyor. Cahiliye dönemi Araplarında güneşe tapınmanın başlangıcı milat öncesine kadar dayanıyor. Güneşle ilişkisi olduğuna inanılan birçok tanrı veya put adı da kullanılıyor. Bunlardan Kur'an'da menatla birlikte anılan Lat ve Uzza güneşi temsil eden birer tanrıça sayılıyorlardı. Özellikle Güney Arabistan kültüründe önemli yeri olan ay tanrısına Ved adı veriliyordu. Semut ve Lihyan gibi Kuzey Arabistan kitabelerinde de Ved adını rastlanıyor. Keza Kur'an'da cahiliye tanrıları arasında Ved ismi de geçiyor Nuh Suresi'nde. Abdüvet ve din kulu Abdülşems güneşin kulu gibi erkek isimlerinin kullanılması aya ve güneşe tapmanın Kuzey Arabistan ve Hicaz'da da yaygın olduğunu gösteren başka kanıtlar. Bu bilgiler dikkate alındığında cahiliye dönemine tapılan birçok putun güneş, ay ve diğer bazı gök cisimlerini temsil ettiği ortaya çıkıyor. Belki bunlardan sebep olsa gerek peygamber aleyhisselam'ın hem sünnet olduğu için biz bunu kılıyoruz lakin aynı zamanda peygamber aleyhisselam da bu tür gerçekleşen insanlar üzerinde korku ve endişe getire olan ya da kutsallık getirebilecek hadiselerin Allah'ın kuvveti, kudretinin işaretine celbederek namaz ile kulluğun en üst noktası olan namaz vesilesiyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve ona şükran duygularını ifade etmek, ondan hayırlar talep etmek gibi hikmetlerden sebep bize tavsiyede bulunuyor. Bahsi geçen Buhari'nin ve Müslim'in kusuf bahislerinde güneş ve ay namazlarından bahsedilen bölümlerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam güneş ve ay tutulduğunu görürseniz hemen tekbir getirin. Allah Allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin ibaresi kullanılıyor. O yüzden mezhep imamları bunun müekked mi yani mutlaka Resulullah'ın yaptığı ve yapmasını emrettiği bir sünnetme. Yoksa mendup mu konusunda ihtilaf etmişler. Lakin kılınması her halükarda iyidir, güzeldir. Eş-tost akrabalarınızla beraber bu güzel, olağanüstü olayı, olağan kılan Allah'a şükür ve sığınma duası yapmak kabine secde etmek çok bereketli ve güzel olacaktır. Dua ile sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim.